Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil alemin, ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Muminun suresinin 45. ayet-i kerimesinden itibaren dersimize devam edeceğiz. Bundan önceki ayet-i kerimelerde, Firavun hanedanından iman eden kişinin bu hanedanın ileri gelenler karşısında Musa Aleyhisselam'a ve ona iman edenlere ve İsrail oğullarına öngördükleri bir takım işkence programlarını uygulamayı kendi aralarında danışırlarken bu iman eden muhteşem ve muhterem Zatın, Allah'ından razı olsun, onlara oldukça uzun, önemli, can alıcı, Resullerin davetini temel hatlarıyla özetleyici, müthiş bir irşad ve tebliğde bulunduğunu gördük. Konuşmasını bitirirken 44. ayet-i kerimede ifade edildiği üzere, şöyle dediğini Görmüştük. Estağfurullah. billah. Fese Benim size bu söylediklerimi şu anda önemsemiyorsunuz ya yakın bir zamanda hatırlayacaksın. Ama siz belki benim hakkımda sizce Ağır olacak cezaları kararlaştırıp uygulamaya kalkışacaksınız. Benim bu konuda tek bir dayanağım ve güvencem vardır. O da Cenab-ı Allah'tır diyor. Bunu da dillendirmek üzere Estağfirullah ve ufevidu emri ilallah. Ben işimi Allah'a bırakıyorum. Allah'a havale ediyorum. İşte Allah'ın dini uğrunda Resullerin görevlerinin bir kısmını bile yerine getirmek üzere meydana atılanların her zaman için Resullerin ve Risalet davalarının karşısında olan güçlülerden, sistemlerden, rejimlerden pek çok sıkıntılara Muhatap olacaklarını da bilmeleri, farkında olmaları, düz almaları lazım. Bu bir ilahi sünnetin gereğidir. Nitekim Lukman Aleyhisselam da oğluna verdiği öğütler arasında iyiliği emret, kötülükten de alıkoy derken şunu da eklemeyi ihmal etmiyordu Çocuğunu uyarıyor. Yani sen iyiliği emredip kötülükten alıkoyarken buna karşı çıkacakların ve bunu kabul etmeyeceklerin başına getirecekleri veya getirmek için kalkışıp harekete geçecekleri musibetlere karşı da sabredin. Davandan geri adım atacaksın değil. Davanı anlaşılmaz bir hale sokacaksın değil. Bir kısmını gizleyeceksin değil. Davanı tebliğ ettiğin zaman en açık, en anlaşılır, en yalın ve vazgeçilmez çizgileriyle, esaslarıyla açıklayacaksın ve bundan sonra da sabredip işini Allah'a havale ederek, Allah'a tevekkül edeceksin. Zalimlerin senin yaptığın daveti kabul etmeyenlerin sana karşı yapmak istediklerine tahammül için işini Allah'a havale edecek. İnnallâhe basîrun bil'ibâd. Allah bütün kulları görendir Yani hak yola davet eden kullarını da görür. O davetin karşısında şu veya bu şekilde dikilenleri de görür. Ve herkese elbette tabi bunun kaçınılmaz bir sonucudur bu. hak ettiği neyse onu verecektir. Nitekim bundan sonraki 45. ayet-i kerime bunun böyle olduğunu gösteriyor. Ve devamı da böyle. Herkese hak ettiğini veriyor Cenab-ı Hak. Evvela müminden bahsediyor. Çünkü mümin artık onlara söyleyeceğini söyledi ifade yerindeyse safını belirledi irşadını yaptı ve buna karşılık eğer kabul etmezseniz siz bilirsiniz. Elinizden geleni yapın dercesine de meydanını okudu. Halile onlar kendi sistemlerini tamamıyla sarsan kabul etmeleri halinde de sistemlerini yerle bir edecek olan ve yerine Musa aleyhisselamın teklif ettiği Rabbani nizamın hakim kılınması anlamına gelecek olan davasını kabul etmediler. Ona karşı çıktılar. Ona zarar vermek istediler. Çünkü Musa aleyhisselam için kavmi için cezayı hazırlamışlardı. Erkeklerini öldüreceğiz, erkek çocuklarını Kız çocuklarını da hayatta bırakacak. Onların cezalarını kesmişlerdi. İş bu gelmişken bu yüce şahsiyet ortaya çıkıyor. Onları İslam'a davet ediyor ve ondan sonra da bu uyarılarını benim bu söylediklerimin ne kadar gerçek, ne kadar doğru, ne kadar isabetli, ne kadar yerinde olduğunu pek yakında hatırlayacaksınız. Ama korkar iş işten geçmiş olacak diyor. Ve gerçekten de öyle oluyor. Ve Allah onların siiatima Allah onu onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu himayet. Ne Allah söylüyor buradan? Bu mümin kimseyi cezalandırmak için ve belki de Hayatına son vermek için bir takım komplolar, planlar, cezalandırmalar, hilebazlıklar düzenlediklerini, düzenler kurduklarını anlıyoruz. Ama ayet Kerim e o kadar özlü ki onlar kötülükten hazırladıklarını öğreniyoruz ve bunları devreye soktuklarını, soktuklarını da görüyoruz. Ama kendisi ne yaptı? Cenab-ı Allah ne yaptı? Ve kavehullahu Onların kurdukları düzenlerin, hilebazlıkların, yapmak istedikleri gaddarlıkların bütün kötülüklerinden onu korudu, himayesine aldı. Bir önceki ayet-i kerimede ne demişti Mümin? Ben işimi Allah'a havale ediyorum. Samimi olarak Allah'ın emrine kendisini teslim eden, iradesine kendisini teslim edeni elbette Cenab-ı Allah terk etmez, yardımsız bırakmaz. Onların hepsine karşı onların bilmedikleri, anlayamadıkları, fark edemeyecekleri bir şekilde ve bir surette ne yaptı? Allah onu onların hile ve tuzaklarına karşı korudu. Nasıl korudu? Biz de bilemiyoruz. Ama Koruldu demişse korumuştur elbette. Buna karşılık ona kötülük vermek isteyen Firavun ve kavmine ne oldu? Ve haka bi al-i azab. Firavun ve hanedanına ayet-i kerimede sadece Firavun hanedanı geçiyor ama Firavun'un ayrıca zikredilmesine gerek yok. O da dahil çünkü. Çünkü hanedanın ileri gelenlerin söyledikleri ve yaptıkları ya Firavun'un doğrudan emriyle idi veya rızasıyla idi. Yoksa o olmadan, emretmeden onlar bu işlerin herhangi birisini veya bu tuzakların herhangi birisini ne kurarlardı ne uygulamaya koyarlardı. Ve haka bi'ali <Sessizlik> su'ul adem. Haka, çepe çevreye kuşatmak demek. ve Firavun hanedanını etrafını kötü azap, en kötü azap onları çepe çevreye kuşattı verdi. Nedir bu azap ve ne zaman kuşattı anlaşılan o ki. Burada kastedilen sadece suda boğulmaları azabı değildir. Ayet-i Kerime'den çünkü suda boğulma azabı geçti gitti. Fani bir ceza bu. O dünyevi bir ceza. Kur'an-ı Kerim o dünyevi cezayı hiç olmamış gibi adeta burada zikretmiyor. Ve derhal onların maruz kalacakları ve ölümden hemen sonra karşı karşıya kaldıkları anlaşılan cehennem azabından bahsediliyor. Nedir bu kötü azap? Ennar. Ateş azabıdır. Cehennem azabı. Yûradûne aleyhâ vuduvven ve Onların şu andaki azapları yani kıyamete kadar bir süre berzak aleminde yani devam edecek olan azapları sabah ve akşam arz olunacakları, olundamaya devam edecekleri hemen ateş azabı olur. Bu ayet ki kelime gafiller için kabir azabının ispatının delillerindendir. Kafirlerin kafirlerden ayrıcalığı olmadığı için ve bir de bu azabın Firavun hanedanına has olduğuna belir olduğunu belirten bir delil bulunmadığı için bu Firavun hanedanına hası denilemez. Ortak payda küfürdür, kafirliktir. Bütün kafirler için bu azap mevzubahistir. Habir nimetiyle alakalı ayet-i değeri gelince ona da değineceğiz inşallah. Ve hemen kıyametten bahsediliyor arkasından. Ve yavme tekumus sa'a. O kıyamet saati vakti, geleceği ve kıyamet kopacağı gün. Ne denenecek? Edhilû âle firavune eşeddel azâb. Firavun hanedanına, hanedanını en çetin azaba sokunuz. Onları da o azaba koyunuz denilecektir Azabın bütün kafirler için mevzu bahis olduğunu gösteren, ortaya koyan delillerden birisi de bundan sonraki 47. ayet-i kerimedeki ifadelerdir. Bundan sonraki ifadelerde azap edilecekler olarak buradaki gibi sadece Firavun hanedanından bahsedilmiyor. Hepsi hakkında... Bütün kafirler Risale davalarına karşı duranlar hakkında geçerli olacak buyruklar söz konusudur ve ifadeler böyledir. Dolayısıyla kafirlerin de müminlerin cennetteki mükafatları çeşitli mertebelerde ve niteliklerde olduğu gibi kafirlerin de azabı aynı şekilde birbirlerinden farklı olacaktır. Fakat aralarında nasıl ki cennetlikler arasında cennet nimetleri ortak paydaysa, kafirler arasında da cehennem azabı ortak paydadır. Aralarında elbette mertebe farkı olacaktır. Süphesiz Firavun ile sıradan Efendim Musa Aleyhisselam davasına düşmanlık etmeyi bile belki bir şekilde hatırına getirmemiş ama Firavun saflarında bir şekilde kalmış olanın azabı aynı elbette ki olmayacak. İşte cenab Allah kıyamet kopacağı vakit Firavun hanedanını en çetin en ağır azaba sokun diyecek ve ondan sonra Cehennem tabloları karşımıza çıkıyor. Şimdi bu ayet-i kerimede bir berzah tablosunu gördük. Berzah tablosunu gördük. Dünyadaki azap tablosundan hemen sonra bir hayatındaki azap tablosunu gördük. Burada da cehennemdeki cehennemliklerin tablolarından birisine tanık olacağız. Diyor ki 47. ayet-i kerimede, Estağfirullah, وَاِذْ يَتَحَاجُونَ فِي الْنَارِ Öyle bir zaman gelecek ki o kafirler cehennemde ateşte birbirleriyle tartışacaklar. Biri diğerine karşı delil getirecek. Dünyada Kafir sistemde kafirler arasında her zaman için mustazaf ve müstekbir bulunur. Yani derseniz çağdaş bir ifade kullanacak olursak sömürlenler ve sömürenler, Ezenler ve ezilenler. Cehaime ta Kur'an-ı Kerim'in tabirinde müstekbirler sömürenler ve ezenlere tekabül eder. Mustaz aflar, yani zayıf düşürülmüşler, güçsüz bırakılmışlar da sömürülen ve ezilenlere tekabül ediyor. Daha önce bu kelimeler geçtiği zaman bazı açıklamalar yapmıştık kelimeler ile alakalı olarak. Burada yine önemli bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Dikkat ederseniz kipler, Arapça bilenler için söylüyoruz diyelim, istifal babındadır, müstekbir. Müstekbir yani bu istifal babı neyi ifade eder? Gerçekte fiilin delalet ettiği o manaya belli bir takım e, yollara başvurarak zorlamalarla hatta hak olmayan yollarla o mertebeye gelmek demek. Büyüklenmek ve büyüklük taslamak insanın hakkı değildir. Onun için Efendim'a söyleyeyim. Halel kibar demiyor. Gerçekte büyük olanlar değil ayet-i kerime. Ya ne diyor? Halel lezine stekbaru Büyüklük taslayan kimseler. görüyor. Türkçeye taslayan kelimesini veya e, hal halini e, e, eklememizin sebebi o istifal veznidir. Gerçekte büyük değildirler. Kendilerine o büyüklüğü hak etmedikleri halde bir tavır, bir sıfat olarak ekliyorlar, eklemeye çalışıyorlar. Peki bunu yaparken yani nasıl normalde bütün insanlar eşit? Allahü Teala insanları bir müstekbir bir mustazaf olarak yaratmadı. Birbirlerine eşit olarak yarattı. Müstekbirlik yapanlar haliyle kendilerini büyütürken başkalarının da gücünü sömürürler. Güçsüz bırakırlar. Onların güçlerini veya güçlü oldukları noktaları kırarlar, darmadan ederler. Kasas suresinde de geçmişti. Firavun İsrailoğulları arasından diyor Firavun kavimleri İsrailoğullarını fırka fırka yaptı ve bir kısmını diğerlerinin aleyhine olmak üzere mustazaflaştırdı, zayıflattı, güçsüzleştirdi, sömürülecek bir hale, bir mazlumiyete düçar etti mahkum. Mustaz af da esas itibariyle gerçekte zayıf yaratmadı Allah'a. Bütün insanları eşit yarattı. Allah'ın hükmü karşısında küçük, büyük, siyah, beyaz, güçlü, güçsüz hiçbir şey fark Allah'ın hükümleri karşısında herkes eşit. Onun için Ebubekir Bekir radıyallahu anh Efendimiz bütün yöneticiler ve bilhassa günümüzün yöneticileri adaletten ben vuranlar bu söyleyeceğimiz Ebu Bekir radıyallahu Anh'in halife seçilirken yaptığı ilk konuşmadaki şu cümlesine dikkat etmek zorundadırlar ve bunu anlamaya çalışmalıdırlar. Onunla da kalmayarak gereğini yerine getirmeye çalışmalıdırlar. Bakın ne diyor? İnanıyorum çok kimse biliyor bunu. Diyor ki sizin aranızda eğer bir kişi mazlum ise o kişinin zalimdeki hakkını alıp kendisine verinceye kadar benim yanımda kuvvetli bir kimsedir. Çünkü kuvvet haktadır. Kuvvet güçte değildir. İslam toplumunda ve Müslümanlara hakim olan yasalar orman yasaları değildir. Allah'ın katıksız adalet olan yasalarıdır. Ahlaki olsun, hukuki olsun, iktisadi olsun. Tüm yasaları Cenab-ı Allah'ın adaletin ta kendisinin tecelli. Hazreti Ebubekir demek ki diyor ki birinci cümle bu. Aranızda zulme uğramış bir kimsenin kendisine zulmedendeki hakkını alıncaya kadar o kişi benim yanımda kuvvetlidir. Aranızda başkasına zulmederek gücünü kullanarak zalimlik eden kimse de ondaki zulmen aldığı hakkı alıp sahibine verinceye kadar benim için zayıftır. Yani istediği kadar güçlü olsun o kimse de hak varsa hakkın kendisinden alınıp sahibine verileceği kadar İslam otoritesi, İslam devletinde tam hukuku karşısında zayıf bir kimse. Tıpkı, tıpkı haksızlığa uğramış, zayıf, düşürülmüş kimsenin İslam hükmü, hakimi, yöneticisi noktayı nazarında güçlü olduğu gibi. Çünkü güç kişilerin sahip oldukları imkanlara, zayıflıklarına, güçlü olmuşlarına göre değil. Güçlü olmak İslam adaleti açısından haklı olmakla alakalı. Ne kadar hak sahibiysen o kadar güçlüsün. Hakkını aldıktan sonra sen de artık herkes gibi olursun. Zaten herkes de senin gibi. Şimdi işte onun için Kur'an-ı Kerim ve قال ve والكبار demiyor. Büyükler ve zayıflar demiyor. Kim ne diyor peki? قال الذين Gerçekte büyük değiller. Bir şekilde kendilerini büyük gören veya büyüten şartları lehlerine çevirerek başkalarının haksızlıklarını kendilerinin hakkı gibi kendilerine mal ederek büyüklük taslayanlar büyük lük konumuna çıkanlar ne diyecekler diyor onu söyleyecekler. Özür dilerim. Önceki ayet kelimeden şey etmeye geliyoruz. Diyor ki cehennemde diyor ve yatahcu'ne finnar. Dedik ya. Önce Firavun ve hanedanının cehennemde kabir azabı zikredildi. Ondan sonra onlar diğer cehennemliklerle beraber cennette cehenneme girecekleri vakit neler olacak Buna Firavun kavmi de dahil diğer cehennemlikler de dahil olacaktır. Ne olacak? Ne yapacaklar? Tabloyu görelim. Bak ayet-i kerime. ve iz yetahaccune finnar. Hatırlayın o zamanı ki cehennemde birbirleriyle tartışacaklar. Zayıflar, güçsüzler, güçsüz bırakılmış olanlar tabi burada müstekbir olanlara, büyüklük taslayanlara söyleyeceklerdir. Burada görüldüğü gibi mustazaflar aslında istisnai olarak böyle istifal babında değil de normal sülasi baptan zayıf kimseler diye zikredildiği olur. Niçin? Çünkü zayıfların kendilerini zayıf düşürmek için özel bir gayretleri yok. Ve ayrıca İslam bir şekilde zaafa uğratılmış olanın zaafa uğratılmış halinin devam etmesini istemez. Tıpkı müstekbirin, müstekbirlik halinin devamını istemediği gibi. Peki bu nasıl olacak? Müstekbir İslam'ın emrine göre İstikbarından vazgeçecek. Mustafa da müstekbirdeki hakkını almak için yapması meşbu olan ne varsa hepsini ortaya koyacak. Gerekirse müminlerin ilgili makam ve mevkilerinin de yardımını alarak hakkına talim olacak. Çünkü istizaf yani zayıflık ve zayıf düşürülmüştür. Haksızlığa uğramaya meydan verecekse, haksızlığa uğramaya meydan verecekse İslam'ın ve Kur'an'ın tavsiye ettiği bir şey değildir. İşte cehennem ateşinde zayıflarla, mustazaflarla müstekbirler artışacaklar. Zayıflar müstekbirlere diyecek ki İnna kunna lekum dünyadayken biz sizin arkanızdan geliyorduk, sizi takip ediyorduk. Size tabi idik. Sizin uyruklarınız ve kuyruklarınız idik. Siz ne diyorsak onu yapıyorduk. Nereden gidiyorsanız biz de arkanızdan geliyorduk. Bize neyi emrediyorduyseniz bir de onu yapıyorduk. Niçin? Çünkü siz bize kendinizi öyle göstermiştiniz ki biz size uyarsak bizi de kurtaracaksınız. Biz de öyle düşündük. Kandık size diyecek. Ha. Konuya devam etmeden önce o halde dikkat edeceğim. Sizi gerçekten kurtuluşa götürecek olanların arkasından gideceksiniz. Kurtuluş da ahiretteki durum itibariyle söz konusu edilir. Ahirette kurtulamayacak olan dünyada hiçbir şekilde kurtulmuş olmaz. Aksi de o şekilde. Yani ahirette bir şekilde kurtulan, kurtulacak olan dünyada da Allah'ın izniyle kurtulmuş Diyecek ki müstekbirlere, biz dünyadayken size uyuyorduk. Orada fayda bize fayda vermediniz. Zarardan başka bir şey bizi görmedik Ve netice itibariyle sizinle beraber şu cehennemdeyiz. Haydi bakalım. Dünyadayken siz bizlere, bize uyun biz sizleri kurtaracağız diyordunuz. Bizi takip ederseniz kurtuluşa varacaksınız diyordunuz. Şimdi size soruyoruz. Sizler cehennem ateşinin küçük dahi olsa bir payını bir bölümünü üzerimizden kaldırabilir misiniz? İş ciddiye bindi artık. Dünyadaki gibi siz bizi başa geçirirseniz, arkamızdan gelirseniz, biz sizin ensenizde boza pişirirsek, sizi kurtuluşa çıkartacağız. Demekle olmuyor cehennemde bu olmayacak. Cehennemde siz dünyada bize Halep'teyken biz bu kadar arşın atlıyorduk diyordunuz. İşte şimdi arşının da Halep'in de aynı yerde önünüzde karşınızda durduğu yerdesiniz. Buyurun bakalım. Dünyadayken bize kurtuluş vaat ediyordunuz. Reçeteler sunuyordunuz. Şöyle yaparsanız böyle olur. Böyle yaparsanız böyle olur. Bizim arkamızdan gelin. Gerisine merak, gerisine karışmayın diyordunuz. Ne yaptınız? Dünyadayken bizi batırdınız. Bir türlü istisafımız sona ermedi. Aksine artıp durdu. Kimdi bari burada? Bakalım ne olacak? Bundan gayeleri kendilerine faydalı olmaları mı bilemiyoruz. Ama allah Alem acizliklerinin ortaya çıkarak azaplarının artılmaz, artmasını sağlamak isteyecekler. Ya Rabbi bunlar bizi mahvettiler. Şu cehennemde bari azabımız eşit olmasın. Onlar dünyadayken bize cehennem hayatını yaşattılar. Bizi her türlü şekilde ezdiler ve sömürdüler. Hensemizde boza pişirdiler. Kendimize gelemedik. Bir insan gibi yaşamamıza fırsat vermediler. Aç bıraktılar, sefil bıraktılar. Bizi her bakımdan sömürdüler. Emeğimizin hakkını vermediler. İnsanca yaşamamıza fırsat vermediler. Diyecekler, Allah'a şikayet edecekler veya onlara böyle diyecekler. Aralarındaki tartışma, Sahnelerinden muhtemelen bunlar da olacak. E biz dünyadayken size hep peşinizdeydik. Şimdi cehennem ateşinden az bir şey dahi olsun, az bir miktarından olsun bizi kurtarabilecek misiniz? Bize bu azabı hafifletebilecek misiniz? Nasip bir miktar yani. Bir, oran, bir oranda düşürün yani. Derecesi düşsün bu hararetin bari. Bu ateş azap Bu sefer inna kullun fiha. Büyüklük taslayanlar, dünyadayken büyüklük taslamış olanlar orada artık büyüklüğün zamanı geçtiler. Büyüklükleri geçmişte kaldı. Daha doğrusu büyüklenmeleri, istikbarları geçmişte kaldı diyecekler ki hakikati itiraf edecekler. İnna kullun fiha. Burada hepimiz buradayız. Biz de siz de. Allah kullar arasında hükmünü vermiş bulunur. Dünyadayken Allah'ın hükmünü ve egemenliğini kabul etmeyen o zavallılar cehennem ateşinde bunu bizzat itiraf eder. Onlara insan ister istemez şunu hatırlatmak Bak, Bu vaziyete düşmeden önce bu dünyadayken Allah'ın hükmü karşısında boyun eğilir. Onun hükmünü kabul edilir. Allah kıyamet gününde kullar arasında hükmediyordu da burada dünyadayken hüküm etmiyor mu? Tek bir fark var. Orada o hükme itirazsız ve karşı konulamayacak şekilde bir mahkumiyet var. Burada ise bu hükme iradenle tabi olursan makbuldür ve Allahü Teala bundan dolayı seni mükafatlandırır. İradenle reddedersen o zaman cehennemde o hükme taresiz olarak mahkum edilirsin. Ve kâle lezîne fîn nâr Bu sefer Ümitlerini kaybetmek istemiyorlar zavallılar. Demeyecek. Müstekmirlerin kendilerine fayda sağlayacaklarından yana ümitlerini kestiler. Bu sefer bunlar cehennem bekçileri ama ne de olsa melektirler diye düşünecekler belki. Veya imdat isteyecek başka kimse karşılarında göremeyecekler. Cehennem ateşinde olanlar cehennem bekçilerine. Cehennem haznedarlarına, gardiyanlarına. Diyecekler ki bizim zaten duamız kabul olunmaz. Dua edecek yüzümüz kalmadı. Rabbinize dua edin. Bari bir gün Azabın bir kısmını hafifletsin. Üzerimizdeki azabın az da olsa bir bölümünü bir gün kadar dahi olsa hafifletsin. Kaldırılsın da demiyorlar. Çünkü böyle bir şeyin imkansız olduğunu anlamış olacaklar. Bir bölümünü dahi olsun ve bir gün üzerimizden hafifletsin. Ona da razıdır. Sağolun billah. ama felekler onlara ebedi gerçeği orada da hatırlatacaklar diyecekler ki onlara halu elem tekkutikumm rusulkum bil de size gönderilmiş olan rasuller sizlere apaçık ve kesin delillerle gelmiyorlar mıydı gelmemişler miydi yani siz burada haksızlığa uğratılarak azaba azab olunmuyorsunuz. Siz bu azaba uğratılmamak için Cenab-ı Allah en değerli, en kıymetli kullarını, rasullerini sizi bugün ile uymazsanız kıyametten neyle karşılaşacakları, karşılaşacağınızı haber vermek üzere gönderdi size bu rasuller gelmedi mi? Yani kendi mahkumiyetlerini kendilerine oynayılatacaklar. Alu bana gelmişler Artık orada yalan söyleme, hakikati gizleme imkanı kalmayacaktır. Evet gelmişler diye. Bu sefer melekler sizin için biz dua edemeyiz. Halu edeceksiniz siz dua edin. Bu işi niye bize havalediyorsunuz? Bizim böyle bir şey yapma imkanımız, selahiyetimiz yok ki. Vama kafirin illa fi Ama kafirlerin Allah'ın hükmüne aykırı yapacakları bu gibi dualar elbette boşuna çıkacaktır. Balan kayboluş demek. Mutlaka kaybolur, boşa gider. Hiçbir kıymeti olmaz. İstedikleri kadar yalvarsın. Çünkü bir zamanlar onlar davet olunmuşlardı. O davete karşı ağır kesilmişler dönüp bakmamışlar. Bununla da dayetinleyerek Allah'ın rasulleriyle ve o rasullere uyanlarla alay etmişlerdi ve hatta zulümler ve işkenceler dahi etmişler. Şimdi de kalkacaklar diyecekler ki "Hanım Allah üzerimizdeki azabı bir gün dahi azıcık bir şey de olsa hafifletsin." diye de Burada rasullerden bahsedildi. Rasuller size gelmedi mi diye sordu, değil mi? Del istemez. Bu buyrukları tilavet edenün hatırına da Peki ya rasuller bu insanları dünyada iken davet ettiklerinde Allah'ın onlara karşı muamelesi, tavrı, duruşu neydi? Ve bu dünyada durumları ne? Veya ne olacak? Şu anda biz okuyoruz ya. Peki ya rus rasuller ve onlara tabi olanların bu dünyada durumları neydi? Ne oldu? Ne olmalıydı? Veya bize düşen nedir ve gelecekte ne olacak? Eli birinci ayet kerime bunun cevabını veriyor. Dört kez tayyibillah. İnne dünya ve Bizler mesullerimize de iman edenlere de hem dünya hayatında hem de şahitlerin ayağa dikilecekleri o günde de ne yapacağız yardım edeceğiz inna'deki inne teki harfidir muhakkak şüphesiz lam harfi de aynı şekilde ikinci bir teki muhakkak biz hiç şüphesiz hem rasullerimize hem iman edenlere hem dünya hayatında hem de şahitlerin ayağa kalkacakları günde ne yapacağız? Yardım edin. Onlar zafere kavuştuk. Allah'ın yardımcısı olduğu kimse ve kimseler dünya gözüyle veya standartlarına göre, ölçülerine göre yenik, mağlup gibi görünseler bile Allah'ın yardımı onlar üzerindedir. Çünkü en büyük zafer en büyük zafer ahiretteki zaferin sebebi olan dünyada hak üzere sebat gösteriyor. Bütün olumsuz şartlara rağmen aleyhteki bütün şartlara rağmen hak üzere sebat ediyorsanız zafer sizindir demek. İlla dünya ölçüleriyle zafer kazanmaya gerek yok. Çünkü Muhteber olan nedir? Akıbettir. Bizim akidemize göre de iş dünya ile bitmiyor. İşin ifade yerindeyse finali, hak üzere kalanın ve sabredenin mükafatı ile hakka karşı direnenlerin cezalandırılacağı yer dünya değil. Dünyadaki cezalar da mükafatlar da olacağı yerlerde bile kısmidir. Allah'ın lütfuyla mükafatını müminlere arttırması, yardımını fazlasıyla vermesi ahirette gerçekleşecektir. Öbürlerinin de hak ettikleri adil cezayı çekmeleri ve almaları yine ahirette gerçekleşecektir. Şahitlerin ayağa kalkacakları o günde bu şahitler ne yapacak? Kimlerdir? Hasullerdir, meleklerdir, salih insanlardır. Bunlar iman edenlere mümin olduklarına dair lehlerine öyle şahitlik edecekler. İnkarcıların da inkarcı olduklarına dair şahitlik yapacak. Ve o gün öyle bir gün olacaktır ki يَوْمَ la يَنْفَعُ zallimina مَعْذِرَتُهُمْ O günde zalimlere ileri sürecekleri mazeretlerinin faydası olmayacak. Zor durumda kalan herkes her zaman o zor durumdan kurtulmak ve o zor durumun sonradan üzerine çekeceği sıkıntılara maruz kalmamak için Mazeret üretmeye çalışır. Fakat ahirette haklı hiçbir mazeret ileri sürülemeyeceği için kafirler ve zalimler tarafından zalimlerin kendilerine ileri sürecekleri mazeretlerinin hiçbir şekilde faydası olmayı. Kur'an-ı Kerim'de İslam noktayı nazarından zulüm Yalnızca şahsa ait hakkı almak ve şahısları haklısızlığa uğratmak, onların haklarını almaktan ibaret değildir. Zulüm hakkın zıttı olduğuna göre her türlü haksızlık, hak olmayan her bir iş, her bir eylem, her bir değerlendirme ve en önemlisi hak olmayan her bir inanç aynı zamanda bir zulümdür. Dolayısıyla zalimlerin başta küfür olmak üzere diğer zulümleri işleyenlerin kendilerine, yakınlarına, ailelerine, çocuklarına çocuklarına farkında olsunlar veya olmasınlar. Çünkü küfür büyük zulümdür. Ne diyor yine Lukman suresinde? İnneşşirke leğulbün azim diyor Lukman aleyhisselam evladına sakın Allah'a ortak koşma. Çünkü şirk pek büyük bir zulümdür. Zulüm adaletin zıttı olduğuna göre iman da adaletin en yüksek mertebe. Ve iman olmadan adalet olmaz. İslam imanı esası üzerine kurulmamış ve ona göre ayarlanmamış Hukukların, sistemlerin de adaleti olmaz. Çünkü bina temeline göre yükselir. Temel zulüm ise oradan adalet binası inşa edilmez. Zulüm gökdelenleri belki inşa edilebilir ama adalet namına bir taş dahi konulamaz. Onun için İçiler eğer bir inşaatın diyelim ki tuğlasını teşkil ediyorsa, taşını teşkil ediyorsa o tuğlanın, o taşın binaya elverişli olmasının temel şartı da efendim, o bina ile ırtüşen bir yapıda bir hüviyette olmasıdır. Bu da bizim için imandır. Mümin fertlerin nezaretinde, kontrolünde, rehberliğinde inşa edilmeyen hiçbir toplum ve hiçbir sistem imanlarının rehberliğinde, hiçbir toplum ve hiçbir sistem adil bir toplum, adil bir sistem. İşte bu adil olmayanlar, zalimler ve zalim sistemlerin Başında, ortasında, önünde, arkasında nerede olurlarsa olsunlar. Bir yerlerinde bulunanların kıyamet gününde ileri sürecekleri cehennem azabından kurtulmak için ileri sürecekleri hiçbir mazeretlerinin hiçbir faydası olmayacak. Üstelik وَلَهُمُ الْلَعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءٌ دَارُ Onlar için hem lanet olacaktır hem de yurdun en kötüsü Diyarların en kötüsü vardır. Lanet, her şeyi kuşatmış bulunan Allah'ın rahmetinden uzak kalmak demek. Peki bunlar niye lanete uğruyorlar? Kendi kendilerini lanetlenecek hale sokmuşlar. Allah'ın rahmetinin dünya hayatındaki en müstesna tecellisi Resulleriyle gönderdiği dinidir. Dafir bu rahmeti eliyle elinin tersiyle iten insandır. Böylelikle laneti kendi üzerine kendisi çekmiş oluyor. Yani Allah'ın o her şeyi kuşatan rahmetinin dışına kendisini kendisi çıkarmış oluyor. Dünyada ölere kadar bu rahmetin dışında yani iman etmeyen etmeyerek bu rahmetin dışında kalan kimseler elbette ahirette de lanete ne yapacaklardır uğrayacaklardır. Lanet de uğradıkları için de en kötü yurt onların yurdu olacak. Kur'an-ı Kerim'in çok müstesna ve farklı bir anlatım tarzı vardır. Kur'an-ı Kerim davetini, gerçeklerini, hedeflerini, ifade elde insan ve toplum modelini, dünya ve ahiret tasavvurunu inşa ederken kendine has bir üslup kullanıyor. Şimdi dikkat edilseniz bu soruyu, bu sureyi başından sonuna kadar tekrar hatırlayacak olursak bu sure İsrail oğulları ve Firavun kavmi ekseninde Cenab-ı Allah'ın rasullere gönderdiği dini ve uhrevi hakikatleri izah etmeyi ifade edindeyse hedefleyen bir sure. Onlar ekseninde bu hakikatler izah ediliyor. Şimdi dünya hayatından bahsedildi, ahirette şahitlerin kalkacağı günden bahsedildi, azaptan bahsedildi. Bunu gerektiren ne vardı? Ve bir de dediler ki Resuller size gelmemişler miydi? Gelmişlerdi diyecekler. Şimdi bunu tekrar Kur'an-ı Kerim bizi bu surede tekrar bizi Musa aleyhisselamın mücadelesine, davasına, Resul olarak bu dini tebliğ sürecine gerek İsrail oğullarıyla gerek Firavun ve kavmiyle başından geçenleri anlatmaya veya tekrar onları hatırlatmaya getiriyor bizi. Evet Kur'an-ı Kerim bizi ahirete kadar götürdü. Habir azabından, Habir azabını bize gösterdiği, müşahede ettirdiği cennete, cehenneme kadar, cehenneme kadar götürdü. Gördük onları yani. Evet bu anlatılanlarda biz buna tanık olduk. Şimdi tekrar bizi Kur'an-ı Kerim Musa Aleyhisselam'a ve onun mücadelesine döndürüyor ve oradan ifadelerindeyse konuyu kaldığı yerden izah etmeye devam ediyor. Yani Rasullerin bu dünya hayatında muhataplarına nasıl davrandıkları ve neler yaptıklarını anlatan buyruklara bir daha sınır. Kimler üzerinden? Musa Aleyhisselam ve İsrailoğulları üzerinden. Bir sefer Firavun'la mücadelesi mümin işi nezdinde. Önce Firavun'la Musa Aleyhisselam'ın daveti ulaştırıldı. Ondan sonra bu davetin etkilerinin Aa saraya kadar nasıl uzat, uzandığını, etkili olduğunu anlatıyor. Şimdi de Musa Aleyhisselam'ın davetinin bir diğer cephesi veya bir diğer mücadele alanı olan İsrail oğulları ile mücadelesini, risalet sürecini ne yapıyor? İzah ediyor ve oraya geçiyor. Yer ki sayd billah. Ve la atayna huda. Andolsun biz Musa'ya hidayeti vermiştik. O hidayeti el huda. Belli bir hidayetti bu. Neydi bu hidayet? Tevrat'ta Musa Aleyhisselam'ın risaletinde ifadesini bulan sınırları belli, ne istediği belli, ne söylediği belli, neye talip olduğu belli, neyi hedef gösterdiği belli sadəsi bir toplumu esaretten kurtarıp yeniden inşa etmek için bir toplumu ümmeti yeniden küllerinden ayağa kaldırmak için yapılması gerekenlerin ve üzerinde durulması gerekenlerin ne olduğunu izah etmekle başlıyor. İşin esası ne? Varoluşun, dirilişin, ayağa kalkışın birinci esası ve dayanağı ne? hidayet. Yani gideceğin yol haritasını sağlıklı ve doğru bir şekilde bilmek. İşte Cenab-ı Allah Musa'ya İsrail oğullarına göstermek üzere ki başka türlü yol haritası bulamazlardı, olmazdısa. Bulsaydı Firavun'la çoktan bulmuş olacaklar. Andolsun biz Musa'ya hidayeti verdik. Çağımızda özellikle 16. 17. asırdan itibaren dünyada görülen sömürü ve köleleştirme faaliyetlerine karşı en iyi idrak edilmesi gereken kısa Musa Aleyhisselam kısır. Beşeriyet hala bu son derece yaygın köleleştirme sömürgeciliğin sıkıntılarını çekiyor. Dolayısıyla Musa Aleyhisselam'ın Geloun'un sömürgeci düzenine karşı verdiği mücadeleyi çok iyi anlamak ve tahlil etmek durumundadır. Kim bu sömürü düzenlerine karşı baş kaldırmayı samimi olarak isteyen herkes. Yani kulların kulluğundan kurtulup sadece Cenab-ı Allah'a kul olmak isteyen herkes. Musa Aleyhisselam'ın mücadelesinin köklerini, esaslarını, parametrelerini, yol haritasını çok iyi idrak etmek ve lekad âteynâ Musel Hudâ. İşin bir aisyası bu demek ki. Andolsun biz Musa'ya hidayeti vermiştik. Yani İsrail oğullarıyla birlikte onun rehberliğinde nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini biz ona biz verdik, gösterdik diyor. Ve evreznâ bani İsrail kitab. Ve İsrail oğullarını da kitaba mirasçı yaptık. Onu miras aldık. Yani Musa Aleyhisselam'ın vefatından sonra onun hidayeti kayboldu mu? Hayır. Çünkü Cenab-ı Rabbül Alemin'in hidayeti şahıslarla kain değildir. Velev ki bu o hidayeti taşıyan Resul bile olsa. Cenab-ı Allah müminlere Uhud Harbi'nde böyle seslenmiyor mu? Muhammed ancak bir Resuldür. Eğer ölür yahut öldürülecek olursa gerisin geri mi döneceksin? Sahabi de böyle diyor. Elleri kolları yana düşmüş artık yapacak bir şeyimiz kalmadı diye Uhud'da düşünen sahabilere. Muhammed'in öldü diyorsanız, Muhammed öldü diyorsanız. Muhammed öldüyse Rabbi sağdır. O ne için savaşıp öldüyse siz de kalkın. Onun için savaşın ve ölün diyor. Halde asıl olan sahaslar da değildir. Hidayeti bilmek, bulmak ve ona uymaktır. Ve İsrail oğullarını da kitaba mirasçı yaptı. Şu anda biz de bir kitabın mirasçısız. Kur'an-ı Kerim'in mirasçısı. Bu Kur'an 14 asır önce beşeriyet tarihinde mucizeler, ri ifade fırtına gibi estirildi. Öyle bir nur huzmesi dağıldı ki, dayıldı ki dünyaya. 40-50 sene içerisinde ifadelerinde ise 20. asrın başlarına kadar devam edecek muhteşem bir İslam devleti, İslam medeniyeti, ve İslam toplumu ortaya çıkacak. 14 asır önce o muhteşem ve müstesna medeniyeti doğuran o hidayet hala elimizde mevcut ve ona o aldığımız mirasa hak ettiği gibi sahip çıkabilirsek, aynı ifade ise mucizeleri biz de yeniden ve şeriyete yaşatabiliriz. Çünkü bizden kaynaklanmıyor o mucize. Hidayetin kendisindedir o mucize. O hidayete talip olmak icat ediyoruz. Evet, andolsun biz Musa'ya hidayeti verdik. İsrail da kitaba mirasçı kıldık. Kitaba mirasçı olmak bakın ciddi bir tabir. Önce biz kendimiz için bu mirası maddi bir miras olarak düşünelim. Bu mirastan hakkıyla istifade edebilmek nasıl mümkün olur? Hepiniz bilirsiniz akıl sahibi olan herkes bilir. Bu mirası sürekli olarak kendi menfaatimize kendimizi geliştirmek, söyleyeyim, rahatlatmak, kısacası sorumluluklarımızı, istediklerimizi, arzularımızı gerçekleştirmek için Kullanacağız. E bunun elbette hududu vardır. E hidayette böyle bir miras olduğuna göre ve biz bu Kur'an'ı Efendimiz Söyleyeyim Resulullah'tan devrala ala günümüze kadar bu Kur'an'ın mirasçıları olduğuna göre bu mirası, bu hidayet mirasını hem kendi lehimize hem beşeriyetin lehine kullanmasını bilmemiz lazım. Ne kadar başkalarının lehine de kullanabilirsek faydası bize o kadar çok olacak. Çünkü Allah'ın senin vasıtanla diyor aleyhissalatü selam birisini hidayete iletmesi senin için dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha kıymetlidir. Bir diğer rivayette göre Araplar için en değerli mal olan kırmızı tüylü develerden daha ayrılır. Bu halde neye miras olduğumuzun, neye mirasçı olduğumuzun farkında olmamız ve bir mirasa sahip olmamız lazım. Yoksa zalimler, kafirler bizim bu mirasa dört elle sarılmamamız için ellerde gelen her şeyi yapıyorlar. Ona her şeylerini yapacaklar, vazifeleridir. Biz de o mirasa hakkıyla sahip çıkmak için elimizden gelen her şeyi ortaya koymak zorundayız. huden ve zikra li'ulil elbâ yani o verdiğimiz kitap var ya, İsrail okullarının miras olarak devraldıkları o kitap, bir hidayet yani bir doğru yoldur ve bir öğüttür ama kimlere? ni'ülil Li elbâb, özlü akıl sahiplerine. Özlü akıl sahiplerine. Bir başka yerde Kur'an-ı Kerim'de diyor, "O ma yetezekkeru illa ulul Ancak özlü akıl sahipleri öğüt alırlar, ibret alırlar. İbreti kimden alacağız? Bu hidayete sarılanlar ne oldu? Sarılmayı gevşettikleri ve hatta bıraktıkları zaman ne hale geldiler? Tarihi böyle okuyacağız. Hidayetle insanların arasında mesafe oluştukça yeryüzünün halifelik makamını hakkıyla işgal etmek fonksiyonu makamı arasında da o kadar büyük farklılıklar ortaya. Önümüzdeki ders inşallah 54. ayet-i kerimeden devam edeceğiz. Subhan <Sülhamen> rabbike Rabbi iz rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin elhamdülillahi rabbil alamin Cenab Allah'tan bu Kur'an'ın hidayetini üzerimize dört başı mamur bir şekilde giydirmesini ve tecelli ettirmesini niyaz ederiz. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler dilerim.